Kehf suresindeki gençlerin kıssasında nedir kardeşler? İmanın zahir oluşudur. İmanın ortaya çıkması ve, ve imanın, imanın bir adamı ne hale getirdiğini anlatır Allah subhanahu wa Onlar saraylarda yaşayan gençlerdi. Makam sahibi gençlerdi, mevki sahibi gençlerdi, varlık sahibi gençlerdi, aile sahibi gençlerdi, aile sahibi gençlerdi. çoluk çocuk sahibi gençlerdi. Bütün dünyevi nimetler, Onların ellerindeydi. Fakat Allah subhanehu ve teala onlara imanı bahsettiğinde, iman onların kalplerine yerleştiğinde ve kalplerinden azalarını nüfuz ettiğinde bambaşka bir hayata gözlerini açtılar. Nasıl sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüştüklerinde, iman ettiklerinde, imanı kabul ettiklerinde, kabul ettikten sonraki dakikada hayatı artık eskisi gibi bakmamaya başladılar. İman eden gözlerle, iman eden bir kalple, vasiretle, ferasetle hayata baktılar. Dünya talebi içerisinde olan gençler iman ettikten sonra tamamen rotalarını, hedeflerini ahiret talebine yönelttiler. Baktığımız zaman tevhidin bir adamı ne hale getirdiğini, Allah'a imanın, Allah'a teslimiyetin hepsinden önemlisi, Allah'a duyulan sevginin, muhabbetin ve tazimin kulu hangi derecelere, Yükselttiğini Allah subhanahu wa bu ayetlerde, bu kıssada bize gösteriyor. Bakın ilk ayetinde Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı hangi makamla, hangi mertebeyle zikrediyor? Kulu diyor, kuluna kitabı indirdi diyor Allah subhanahu wa Kulluk makamı ile şereflendiriyor. Bir kul için hayatta en büyük makam, en büyük mevki kulluk makamı, kulluk mevkisidir. Şimdi Allah Subhanahu Teala ne dedi? Nahnu nequsse aleyke nebehu bil hak. Onların kıssalarını sana hak olarak anlatıyoruz. Burada akbar kelimesi gelmiyor. Haber kelimesi gelmiyor. Ne geliyor? Nebe geliyor. Nebe nedir? Hak olan sözdür. Doğru olan sözdür. Zanlı galip olan sözdür ve Allah'ın haberi veya Resulullah'ın haberi olduğunda nebe diye ifade edilir. Nahnu nequsse aleyke nebehu Bilhak. İnnehum fityetun. Allah subhanehu ve teala onlardan bahsederken kardeşler bir vasıflarından bahsediyor. Duyun yaşlılar. İnnehum fityetun. Onlar gençlerdi. Niye yaşlılar dedim. Şimdi fırsatları olsa gençlik dönemine dönmek isterler. Ah keşke bir genç olsam da. Keşke gençlik yıllarıma geri dönsem de. Dost doğru ibadet etsem. Gençlik döneminde... Yaptığım yaptığı hataları telafi etsem. etsem. Müminin Müslümanın bakış açısı budur. Gençliğe dönmek istemesi nedir? Sadece ve sadece Allah'ın Allah dinine daha çok hizmet etmek, çok etmek için genç olmayı ister. Allah bu vasıflarından bahsediyor. İnnehum <gülüyor> fityatun. <gülüyor> <gülüyor> Onlar gençlerdir. Neden gençleri zikrediyor Allah <gülüyor> subhanahu wa ta'ala? Bakın kardeşler Resulullah aleyhissalatu vesselam kavmine aleyhissal geldiği aleyhissal zaman, kavmine davet ettiği, kavmini dine davet ettiği, Allah'a davet ettiği zaman, ona tabi olanlar kimlerdi? Gençlerdi. Kavmin ileri gelenleri yaşlıları ne yaptılar? Büyüklendiler, karşı çıktılar. Onun getirdiğini kabul etmediler boyun. Elmediler, tabi olmadılar. Hakeza Musa Aleyhisselam'a tabi olanlar kimlerdi? Yine gençlerdi. Baktığımız zaman hep gençlerin iman noktasında en önde, bir adım önde olduğunu Kur'an'da ve sünnette velalet eden örneklerde görmekteyiz. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis diyor ki Se'atun yu zilluhumullahu te'ala fi zillihi yame la zille illa Hiçbir gölgenin olmadığı günde Yalnız Allah'ın gölgesinin olduğu o günde Allah şu yedi taifeyi kendi gölgesinde gölgelendirir. Konumuzla alakalı o taifeyi zikredeceğim. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve vesselam? Kalpleri mescitlere Bağlı, genç veya Allah'a ibadette yetişen genç diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani gençliğini her dahil Allah'ın dinini yaşa yaşamak, yaşatmak, Allah'ın dinine davet etmek için geçiren, hayatını bu şekilde ikame eden bir genci Allah subhanehu ve teala kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı, yalnız kendisinin gölgesinin olduğu o gölgede gölgelendireceğini söylüyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki, mu خَمْسَنْ قَبْلَ خَمْسٍ Beş şey gelmeden önce, beş şeyi ganimet bil. Hazine bil, değerli bir hayatında bir mihenk taşı bil. Nedir o? اَخْتَنِمُوا خَمْسَنْ قَبْلَ خَمْسٍ Ölmeden önce, hayatını bir ganimet bil. Her sabah uyandığında, gözünü açtığında, Surur dolu bir kalple, seginet dolu bir kalple günü karşıla. Eğer ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan, gelen gün Allah'ın rızasını kazanman için Allah'ın sana verdiği bir fırsat veya günahlarından vazgeçmek için tövbe edeceğin bir gündür. Bu ikisinden başka bir şey değildir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse için. O nedenle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ganimet bil diyor. Hayatüke kable mevtik ölmeden önce hayatını şu, şu dakikaları kardeşler ganimet bilelim şu dakikalar mizanda tartımızın ağırlaşması Allah'a yakınlaşmamız için fırsat dakikalar. dakikalar beni dinlerken kulak verirken kalbinizde Allah subhane ve teala'yı zikretmeyi terk etmeyin elhamdülillah deyin subhanallah deyin la ilahe illallah deyin estağfirullah el la ilahe illa hayyul ve etubu deyin Allah'a yaklaşabildiğiniz kadar yaklaşın. Allah'ın rahmetini celbetmek için kalbinizin kilitlerini açmaya, kalbinizin kapılarını aralamaya çalışın ki Allah'ın rahmeti sizlere ulaşsın. Aynı o gençlerin dediği gibi, o gençlerin talep ettiği gibi ya Rabbi katından bize bir rahmet ver, bizim işlerimizde bize bir kolaylık nasip eyle. Dua makamı dediğim gibi Allah'a yakınlaştıran en büyük makamdır. وَسِحَتُكَ قَبْلَسَّ قَمِكِ Hastalanmalan evvel de sağlığını ganimet mi? Öyle ya, hastalandığında, sıkıntıya düştüğünde, artık ibadet ede edecek hale kişi gelemez. Yaptığı ibadetleri aksatmaya başlar. Ama sağlığında, ibadet eden birisin, sağlığında bir birdin var, Allah'a yaklaşmakla alakalı bir derdin var. Bütün dertlerden sıyrılmış ahiret derdini tek dert edinmişsin. Böyle bir hedefte ilerlerken hastalık sana isabet ettiğinde Allah'ın Allah sana bir müjdesi var. Sen o ibadeti yapamasan bile hastalığından dolayı Allah ne diyor ona tam bir ecir yazın. Tam bir ecir yazın. Çünkü o hasta olmasaydı o ibadeti yine yapacaktı. Sonrasında meşguliyet gelmeden evvel boş vaktin kıymetini bilin en çok bizi sıkıntıya sokan da bu değil. Hayatımızda Allah'a itaat ve ibadette bizi alıkoyan en büyük düşmanımız nedir? Hatırlayın, önceki sohbetlerden kişinin İslam'ının güzelliği, kendisini, terk, kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesindedir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani seni ilgilendirmeyen şeylerle vakit geçirip, gerçek önemli olan meselelerden kendini uzak tutmanın. Bu diyor ve, ve konuyla alakalı bölüm geliyor. Wa şebabeke qablaharek. Yaşlılık gelmeden evvel gençliğinin kıymetini bil. Gençlik öyle bir hazinedir, öyle bir ganimettir ki insan gençken fırtına gibidir. Delikanlı onun için denir. Hele bu delikanlı Allah'ın dini için mücadele eden, Allah'ın adını yüceltmek için, Allah'a davet etmek için gecesini gündüzüne katan bir gençse Allah subhanehu ve teala inanın kardeşler daha dünya hayatındayken yaşı ilerlemeye başladığında ona türlü türlü ikramlarını nasip eder katını almadan evvel. Seleften birisi savaş meydanında öyle cengaver, öyle yiğitçe savaşıyor, kılıcı öyle bir pervana gibi düşmana karşı sallıyor ki etrafındaki gençler şaşkınlıkla ya şef diyorlar sen bu yaşta bu hareketleri nasıl yapıyorsun, nasıl böyle çevik olabiliyorsun diyorsun, diye sorduklarında cevabı şu oluyor. Evladım biz gençken azalarımızı günahtan muhafaza ettik. Allah da yaşladığımızda bize bunu ikram etti. Hel cezaül ihsan illa ihsan. İyiliğin cezası iyilikten başka bir şey midir diyor Allah subhanahu ve teala. Ve diğeri vakine ak gelmeden önce de zenginliğini ganimet diyor hadisler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Adem oğlu Allah'ın huzurunda uyan kardeşler. Nasıl biliyorsunuz ayet ediyorum? Gerçekten maşallah yani büyük stolun. Adem aleyhisselam, Adem oğulları kıyamet gününde Rabbinin huzurunda durdurulduğunda şu beş şeyin cevabını vermeden yerinden ayrılamaz. O beş şeyin cevabını verecek. Cevabını verdiğinde yerinden ayrılır. Ya cehenneme doğru ayrılır. Allah'a sığınırız bundan. Ya da cennetin yoluna doğru devam eder. Nedir o sorular? Kendisine ömrünü nerede fena ettiği sorulur. Nerede geçirdi ömrünü? Ömrünü nerede harcadı? Bundan sorulur. Sonra Gençliğini nasıl, nasıl geçirdiği? geçirdiği bu, bu sorulur. sorulur konumuzla alakalı zaten malını nereden kazandığı ve ne? nereye infak ettiği sorulur ve ne? ilmiyle ne, ne amel ettiği kendisine, kendisine sorulur. sorulur bu beş soruya cevap vermediği müddetçe o yerinden ayrılamaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça tövbe etmek lazım çokça Allah'tan bağışlanma dilemek lazım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor? Ya, ya maşar, maşar şebab. Ya. ey gençler topluluğu. Çok, çok seviyor gençleri gençler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Vesselam. Dikkat ben edin, hep, hep gençlere, gençlere öğüt, öğütler veriyor, gençlere, gençlere nasihatler veriyor. veriyor. Niye? Gençler bu ümmetin yatırımıdır. Çocuklar, gençliğe adım atmak üzere olan yiğitler bu ümmetin yatırımıdır. Vakıflar, dernekler en çok vizyonsuzluğu nerede gösterirler? Çocuklara, Çocuklara ve gençlere, ve gençlere yatırım yapmamakta, yapmamakta, onlarla ilgilenmemekte, onların önünü açmamakta, onların önünü açmamakta adımlar attıkları için maalesef bu yatırımdan imtina edip yanlış, yanlış bir, bir vizyon sergilemektedirler. Men istetaa minkumul ba'ete fel Sizden evlenmeye güç için, yetiren evlensin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Vizyon yani gençler Allah'tan, Allah'tan evlilik isterseniz Allah sizi evlendirir. Allah subhanehu ve teala size kapılarını açar, açar. yollarını açar. Yaşlılar, Yaşlılar da var da evlenmeye. evlenmeye, onlara da sesleniyorum. sesleniyorum. Evlenin. Evlenmek, Evlenmek dinin yarısıdır. yarısıdır. Yarısında, Yarısında da Allah'tan korksun, korksun diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Zaten Allah'tan korkmamız yarın yamalak. yamalak. E bir de bir evlilik bir olmazsa Allah korusun. Korksun. Sıkıntılar bir sel gibi insanın üzerine gelmeye başlar. Neden? <gülüyor> o evlilik gözü muhafaza eder diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve kişinin fercini de muhafaza eder. Ve men lem Kim ona güç yetiremezse ona orucu tavsiye ediyorum. Oruç tutsun. Ve innehu lehu vicar. O onun için bir kalkandır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü gencin şehveti yüksektir, hırsı yüksektir, azmi yüksektir. Bunlar eğer dünyaya doğru yöneltilirse onun kaybı çok büyük olur. Resulullah onun için bir reçete tarif ediyor, bir reçete veriyor. Bazıları diyorlar ya hocam ben oruç tutuyorum işte yine bana kalkan olmuyor, korunma olmuyor. Niye böyle? Tutmuyorsun kardeş. Orucu tutmuyorsun. Tuttuğunu zannediyorsun. Yani Ramazan'da nasıl şeytanlar bağlanır? Senin şeytanın bağlanmıyor. Böyle bir şeytan olmuş yani. Nefis şeytanlaşmış. Ondan dolayı ne yapıyor? Kalkan olmuyor. Gençler diyor Allah subhanahu ve Teala ilk bu sıfatlarından bahsediyor. Bu bizim için önemli. Bir de bir genç var hatırlayalım. Kim o genç? İbrahim aleyhisselam. Ne diyor? Bizim ilahlarımızı diline dolayan bir genç, genç var. Ona İbrahim var. diyorlar. Onu zikrediyor Allah-u ve Teala. Bir genç, genç olarak ayrıca. Sahabelere baktığımız zaman Muaz bin Cebeller, Museb bin Umeyre, Abdullah bin Mesutlar değil mi daha sayacak? Çok genç var. Bu yolda canını da malını da feda eden. İnnehu fityatun. Tabi genç ama nasıl bir genç olacak? Âmenü bi Rabbihim. Rabbine iman eden bir genç istiyor Allah subhanahu wa Bir gençlik istiyor. Rabbine iman etmiş. Rabbine teslim olmuş. Rabbine yönelmiş gençlerden bahsediyor Allah. Bakın Allah subhanahu wa onların dünya talebini ahiret talebine çeviriyor. İman onları ne hale getiriyor? İman onları nasıl adam yapıyor? Nasıl o makam, mevki, gösteriş, şaşalı hayatın içerisinden sıyrılıp alelerin Rabbine yöneliyorlar. Bugün, Bakın günümüzde, günümüzde insanların, insanların çoğunun, gençlerin çoğunun ulaşmak istediği, gayret sarf ettiği makam ve mevki nedir? İnsanlar arasında bir konumu olsun, bir ismi olsun, olsun bir iyi bir maaşı olsun. bir maaşı olsun. Öyle değil mi? Dünya talebi, farklı farklı dünya talepleri aynı şu, aynı şu ayette, ayette gibi. gibi. Sihirbazlar geldiğinde kalu lifiravnı Firavun'a dediler ki... E inna lana le ecran. ...bize bir ücret var değil mi? Biz Musa'ya galip gelirsek... ...bize bir avanta var değil mi? Bakın bu gençler yolunda gençler bu ayette. Şu an yolundalar, dünya peşindeler. 3-5 kazanalım cebimize girsin. Kendi işimize gücümüze bakalım. Dünyada güzel bir ev, güzel bir araba, güzel bir eş, güzel yemekler, güzel mekanlar. Bunları elde edelim böyle bir kalbe sahipler. Fakat Allah, Allah Subhanahu ve Musa Aleyhisselam asayı attıktan sonra, hakkı ortaya çıkardıktan sonra işte dün veya birkaç saat önce avanta peşinde olan, yolunda olan gençler Allah'ın yoluna sevk olunuyorlar. Ve ne diyorlar? Kalu le nu'thiruke ala ma ja'ana min el beyinat ve Apaçık bu, bu ayetler geldikten sonra, bu ayetleri gördükten sonra Rabbimizi bırakıp, bırakıp seni tercih etmeyiz diyorlar. diyorlar. Biz hakkı gördük, Allah'a ve, Allah ve ahirete iman ettik. Sen ne hüküm edersen et dünya hayatında ancak hüküm edebilirsin diyorum. Hangi, Hangi hükmü verirsen ver, öldürecek misin? Öldür. Öldür. İman böyle bir şey kardeşler. İman tozu dumana katar. İman insanı adam yapar. İman cesaret verir. İman sırtını Allah'a dayandırır. İman tevekkül iplerini eline verir. İndemâ takdîhâdihil hayâetet dünya Sen ancak dünya hayatında hüküm verirsin. Karşılarında kim var? Zorba var, diktatör var. Ne var. diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Cihadın en, en büyüğü zalimin karşısında, karşısında hakkı haykırmaktır. haykırmaktır. Bakın Hakkın. burada da ne yapıyorlar? 2-3 saat, saat önce Avanta peşinde, peşinde yolunda, yolunda olan bu, bu kişiler, bu gençler iman, iman sebebiyle nasıl, nasıl bir değişime uğruyorlar? İman kalbe bir girer, bütün normları, bütün düşünce yapısını, bütün bakış açısını Tamamen değiştirir. Tanıyamıyorlardı sabi. Kendi kavmi içerisinde senelerce yaşamış olan gençleri tanıyamıyorlardı. Ne oldu size? Sizde bir değişiklik var. Neden böylesiniz? Niye bu şekilde hareket ediyorsunuz? Niye böyle düşünüyorsunuz? İnne emennâ birabbina liyehbiranenâ hatayenâ. Biz Rabbimize iman ettik. Allah bizi bağışlamasını hatalarımızı affetmesini İstiyoruz وَمَا اَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحِرِ Senin bu zorladığının sihir sebebiyle Vallahi خَيْرِ مَا Allah daha hayırlıdır ve bakidir. Yani onlar baki olana yöneldiler. as değil mi? as Ateşe atılıyorlar. Allah surede onların ateşe atılmasını anlatıyor. Ateşe atılıyorlar. Herkesin gözleri önünde, cayır cayır yanan ateşin içerisine. Ama hak üzere olduklarını biliyorlar ya, iman işler ya, hiç tereddüt etmiyorlar. Bakın, sihirbaz, kral ve çocuk kıssası vardır. Orada kralın, o melikin bir arkadaşı vardır, kör olan. Ve çocuk Allah subhanahu izniyle körlere şifa vermeye başladığında, o kralın arkadaşı ne yapar? O çocuğun yanına gider. Der ki sen şifa veriyormuşsun. Der, hayır ben değil, Rabbimin izniyle, Rabbim şifa ediyor. Senin Rabbin kim dediğinde, Rabbim geri ve göğü yaratandır diyor ve o kör adam iman ediyor. Ve gözlerini tekrar Allah subhanahu ve geri veriyor. Kralın yanına gittiğinde, kral diyor ki, sana gözlerini kim verdi? Diyor, Rabbim verdi. Senin benden başka Rabbin mi var dediğinde, diyor ki, benim Rabbim geri ve göğü yaratandır. O zaman diyor, bundan döneceksin Yoksa diyor seni öldürürüz. Öldürürüm. Dönüyor, Dönüyor mu imanından? Dönmüyor. Dönmüyor. Ne Demiyor diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Demir taraklarla kemiklerinden etleri ayırdılar ama diyor yine de dininden dönmedi. Çok kısa bir süre. İman. Nasıl bir şey bu iman? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kitabında okuyoruz. Hadislerde okuyoruz. Hayatları görüyoruz. Nasıl bir iman bu iman? Nasıl bir iman? Güzel bir iman. Allah böyle iman bize nasip etsin. Gençler dedi Allah. Rablerine iman eden gençler. Aslında burada neyi izlediyor Allah? Cemaat olmayı izlediyor. Kardeş olmayı izlediyor. İtimat edilen görüş yedi kişi oldukları Bu yedi genç bir cemaatler tek kalp olarak hedefleri Allah'ın rızası hiçbir ayrılık yok aralarında. Hepsi Allah'ın Allah rızasını gözetiyor. gözetiyor. Ve, ve böyle olduklarından dolayı ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ın Allah eli cemaatin, cemaatin üzerindedir. Bakın bu cemaat, cemaat yedi kişilik bir cemaat Allah subhanahu wa kalplerini öyle sağlamlaştırıyor ki dünyaya bağlılıktan, dünyaya yönelmeden, makam ve mevkiden, şöhretten, dünyevi şehvetlerden onları beri kılıyor tamamen ahirete yöneltiyor. اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Ancak müminler kardeştir. Her şeyi terk ediyorlar. Allah için bir araya geliyorlar. Her şeylerini terk etmişler. Kim için? Âlemlerin Rabbi Allah s.w.t. için. vel وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ اَبْلِيَاءُ بَعْدُ Gerek mümin erkekler gerek mümin kadınlar birbirlerinin dostudur diyor Allah s.w.t. Nedir? Birbirlerine iyiliğe emrederler kötülükten Sakındırırlar. Başka, başka bir hadiste. El-mü'minü l Kel-buniyâni Müminler ne, ne gibidir? Bir, bir bina, gibidir. bina gibidir. Ne yaparlar birbirlerini? Sağlamlaştırırlar. sağlamlaştırırlar. Namaz, Namaz tamamen bunun bir görüntüsüdür. Namazda yan yana gelirsin. Yanındaki Allah'ın rızasını kazanmak isteyen başka bir kardeşimle omuz omuza verirsin. Yani, yani ne yaparsın? yaparsın? Safları sıklaştırırsın. Sağlamlaştırırsın. Sağlamlaştırırsın. Hal diliyle şunu da ölersin. Kardeşim, Kardeşim bu yolda beraberiz. Üzülme, Üzülme, daralma, sıkılma, bunalma. Allah, Allah bizim Allah Rabbimiz. Rabbimiz. Biz, biz ona yöneldiğimiz sürece, biz ona itaat Allah ettiğimiz, ibadet ettiğimiz sürece Allah bizim yardımcımızdır. yardımcımızdır. Namaz, Namaz tamamen bunun provasıdır. ]dır. Ama omuzlar Allah, yan, yan yana. yana. Sapları sıklaştır ayakları birleştir ahi. Ey ahi ama kalplerin birisi Edirne'de, birisi Kars'ta. Yok, yok, öyle, yardım, yok öyle yardım, yok öyle rahmet. rahmet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Medine'ye geldiğinde ilk, i̇lk yaptığı, iş, yaptığı iş, mescidi inşa etmek, peşine kardeşliği tesis etmekti. Gömleğin ilk düğmesini yanlış, yanlış iliklersen, iliklersen yukarıya, yukarıya kadar yanlış ilikler. iliklenir. En yani önemli şey, kardeşliktir. Allah için bir araya gelmektir. Kıssada da Allah Allah için bir araya gelen bu gençlerin bu bir araya gelmeleri sebebiyle onlara olan rahmetini yazıyor. Onlara olan rahmetini aktarıyor kitabında. Niye? Tevhid bir araya getirir. Ne insanı ayırır? Şirk ayırır. Allah, Allah subhanahu wa teala ne diyor? وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden olmayın. Mina'llezina ferraku dinahum ve kanu shi'a. Onlar dinlerini fırka fırka kıldılar ve gruplara ayırdılar. Hey, hey. İstanbul'da 30 tane cemaat var, 50 tane cemaat var. Enhum fityetun amenu bi rabbihim ve huda. Onlar gençlerdi. Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların Hidayetlerini arttırdık. Sen, Rabbim Allah'tır diyeceksin. Dost doğru olacaksın. Peşine ne diyor Allah? Zidna-ı Onların hidayetlerini arttırdık. Eğer ki, ibadetin azalıyor, Kur'an tilavetin azalıyor, orucun azalıyor, emri bil maruf neyil alü mülkeri azalıyor. Bunlar azalıyorsa, o zaman imanı tekrardan kontrol etmek lazım. Neden? Çünkü ne diyor Allah? Ve zidnâ umhudâ. Hidayetlerini arttırdık. Sahabe iman ediyor. Allah'a kavuşana kadar iman artıyor. Sihir ve iman ediyor. Bir anda imanları en üst seviyeye yükseliyor. Ne diyor Ömer radıyallahu anh? Sabah diyor kafirdiler. Akşam şehit olarak Allah'a kavuştular. Allah ne kadar büyük bir sahibi Dilediğini öne alır Allah'sı Allah te Sıbhanı Teala. Dilediğine lütfeder. Eder. Allah ve halktır, Karşılıksız ve halktır, verir dilediğine. Allah'tan, Allah'tan istiyoruz. Kim, kim yönelirse Allah ona hidayet eder. Ne diyor ayette Allah Sıbhanı Teala? Men yehdillâhu fehu el muhted. Kim Allah'a yönelirse Allah ona hidayet eder. Yok 3 kuruşa 5 köfte. köfte. Yöneleceksin. İtaat, İtaat edeceksin. İbadet edeceksin, İbadet edeceksin, zikredeceksin, zikredeceksin talep, edeceksin, talep edeceksin, hicret edeceksin, cihad edeceksin, azm edeceksin, fedakarlık, fedakarlık yapacaksın, vefakarlık yapacaksın, vefakarlık yapacaksın, gözyaşı, gözyaşı dökeceksin, ter dökeceksin, dökeceksin kan dökeceksin. dökeceksin. Ki zidnâhum hudâ, Allah, Allah hidayetini artıracak. Ve sonra ne sonra, diyor Allah subhânâhu ve teâlâ ki iman nedir? Artar arta ve Eksilir. Neyle, Neyle artar? artar? İtaat, İtaat ve ibadetle ibadet artar. Günahlarla azalır. Demek ki günahın var. Demek, var. Demek ki var. var. demek ki isyanın var. Demek ki haramın var. var. Bunlardan, Bunlardan dolayı imanın azalır. Allah hiçbir kuluna zulmetmez. zulmetmez. Ve, ve sonra, sonra ala İmanı verdi Allah. Allah'a yöneldiler. Hidayetlerini artırdı. Sonra, Sonra ala kulubi, rabatna ala kulubim. Rabatna. Rapt. Rapt diye hepimizin bildiği mantar florlara iğnelenir. Rapt diye denir. Niye? Onu tutturmak, onu tutturmak için, sağlamlaştırmak için. Sağlamlaştırmak için. için. Bu, Bu raptta nedir? Bağlanmadır. Rabıta da oradan gelir. Warabatna ala kulubim. Kalplerini sağlamlaştırdık. Yani sabırlarını artırdık. Onlara sabır, sabır verdik. Kalplerini kuvvetlendirdik. Niye? Çok, çok zor, zor bir amelin içerisindeler. içerisindeler. Kolay, kolay mı? Kolay mı zannediyorsun eşini terk etmeyi? Kolay mı zannediyorsun, zannediyorsun evladını terk etmeyi? Kolay mı zannediyorsun makamı meykiyi terk etmeyi? Terk kolay mı zannediyorsun işini terk etmeyi? Kolay mı zannediyorsun rahatı terk etmeyi? Ancak, Ancak Allah, Allah kalbini sağlamlaştırırsa terk edebilirsin. Terk edebilirsin. O bu halde ne kadar çok Allah'a muhtaç olduğumuz bu ayette ortaya çıkmıyor mu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi evirir, çevirir. Allahümme ya mukallibel kulub, febbit kalbi ala dinik diye sürekli dua ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl. Peki, Peki o halde ben sorayım sana. O kalp senin mi? Sana mı ait? O kalbin tasarrufu sende mi? mi? Hayır. Tamamen tamam. tamam. Allah'ın elinde. Dilediği gibi evirir, dilediği gibi çevirir. Ama sen kalbini Allah'a yöneltirsen, Allah'a bağlarsan, talebin ahiret olursa Allah subhanahu wa ta'ala senin kalbini sağlamlaştırır. Her nerede olursan ol, Allah her daim yardımında olur. Ne yaptılar? Allah'ı korudular. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Darlıkta Allah anki bollukta da Allah seni ansın. Varagatna ala kulubih. Bedir'de de yaptı Allah. Sahabelerin kalplerini sağlamlaştırdı. Bir uyku görüyordu onları. O uyku esnasında, uykudan sonra ihtilam oldular. İhtilam olduklarından dolayı çok sıkıntıya düştüler. Su yok, bir şey yok. Kalplerinde sıkıntı meydana geldi ve Allah Subhanahu ve Taala Onların bu, Onların bu durumunda ne yaptı? وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا Ve gökten, gökten yağmur indirdik diyor Allah subhanahu wa gökten, gökten yağmur indirdik. لِيُتَحِّرَكُمْ bihi Onunla, Onunla temizlenmeleri, temizlenmeleri için. Gusül aldı sahabe. Kalplerindeki o şüphe gitti, vesvese gitti, gitti kalpler, kalpler sağlamlaştı. sağlamlaştı. Ve ne oldu? Çölü Çok bilirsiniz. Bastığı, bastığı zaman insan ayağı doğru içeri doğru gider, gider. yürümek, yürümek zordu. Haliyle savaşmak da zordur. Ama Allah bir yağmur yağdırdı Bedir meydanına, beton gibi kıldı zemini. Bütün her şeyi ayanlıyor Allah subhanahu Eğer ki sen onun yolundaysan, onun derdindaysan. Kimin kalbini sağlamlaştırdı? Musa aleyhisselamın annesinin değil mi? Musa aleyhisselamın annesinden bahsederken Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki, ve asbaha fuad ummi Musa Musa'nın annesi kalbi bomboş olarak sabahladı. Yani anneler bizden daha iyi bilirler. Niye? 9 e ay 10 gün taşır değil mi karnında? Bakın, ölene kadar anne kız birbirinden ayrılmaz. Eşlerinizi bilirsiniz. Eğer kaynana yakındaysa görüşmeler çok olur. Uzaktaysa da telefon trafiği çok olur. Ayrılmazlar, o bağ kopmaz, o birbirlerine duydukları bağ merhamet koparılmaz. Çünkü annenin merhameti evladına baskındır. Evladını bir sandığın içerisine koyup nehire bırakmış. Düşünün bu annenin halini. Evladını kendi elleriyle nehire bırakmış, biricik evladından ayrılmış. Nasıl bir kalple sabahlamış? Allah diyor ki bomboş bir kalple sabahladı. Yani şokta kaldım. Şok ol. Yapacak, Yapacak bir şey, bir şey yok. sersen bir, bir şekilde duruyor. Allah ne, ne diyor? İnkar edet diye Neredeyse diyor işi açığa çıkaracaktı. Yani, yani o Allah merhametten, Allah o kalbinin boşluğundan neredeyse peşinden, peşinden, peşinden gidip çek tekrar alacaktı çocuğu. İşi açığa çıkaracaktı. Levla arrabatne ala kalbiha. Biz onun kalbini sağlamlaştırmasaydık. Allah. Demek ki her şey Allah'ın Allah elinde. Değil mi? Ben biliyorum, ben, ben ediyorum, bence sorun ben, cesurum, ben, ben güçlüyüm, güçlüyüm, ben şuyum, ben, ben buyum. Yok. Sen, Sen ancak, ancak ve ancak, ancak Allah'a itaat ettiğin kadarsın. Allah'a dua ettiğin kadarsın. kadarsın. Allah'a Allah zikrettiğin kadarsın. kadarsın. Mesela bazı, bazı olaylar oluyor değil mi? mi? Bakıyorsun, Bakıyorsun, diyorsun korkak, korkak olarak görülüyor mahallede. Bir Yok olay oluyor. oluyor. Allah, Allah onun kalbini, kalbini sağlamlaştırıyor. En önde görüyorsun onu. Kalpler Allah'ın Allah elinde. elinde. Kimsenin elinde değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Allah imanla beraber onlara cesareti verdi. İmanlı insan cesaretli olur. İmanlı insan şecaatli olur. İmanlı insan gözü kara olur. Allah korkaklıktan bizleri vereyiz. Allah subhanehu ve teala zaten cesaretin anahtarı nedir biliyor musunuz kardeşler? Hangi kalbe cesaret gelir? Allah'ın şu ayetinde belirtmiş olduğu vasıfları yerine getiren kimseler için geçerlidir. Onlar müminlere karşı alçak ve zillet içinde kafirlere karşı şiddetlidirler. Kafirlere karşı şiddetli olmanın yolu müminlere, kardeşine karşı zilletli olmaktan geçer. Böyle olmazsa tam tersine Allah. Ne olur? Kafire karşı zilletli olur, mümine karşı şiddetli olur. Allah hepimizi bundan muhafaza edesin. Şecaat ve batılı kabul etmeyip ne yapıyorlar? Hakka tabi oluyorlar. Allah kalplerini sağlamlaştırdı. Ve bu sağlam kalple اِذْقَامُ <gülüyor> Kalktıkları vakit kıyam ediyorlar. فَقَالُ <gülüyor> Dediler ki رَبُّنَا رَبُّ vel ard. Rabbimiz yerin ve göğün Rabbidir. Yani Allah onlara iman vermiş, hidayet vermiş, kalplerini sağlamlaştırmış, ilim kalplerine yerleşiyor. Neyi söylüyorlar? Rububiyet tevhidini söylüyorlar. İlk ayette رَبُّنَا رَبُّ vel ard. Yeri ve göğü yaratan olur. Rızık veren O'dur. Dirilten ve öldüren O'dur. İşlerin tasarrufu yetkisi O'ndadır. Her şeyi bilen O'dur. O bizim Rabbimizdir. Ondan başka bir ilaha ibadet etmeyiz. Bir yalvarmayız. Dua etmeyiz. Burada da hangi tevhidi söylüyorlar? Uluhiyet tevhidini ortaya koyuyorlar. Lekat kulbün şatata. Eğer biz böyle bir şey söylersek bunun dışında bir şey söylersek ...saçmalamış oluruz diyorlar. Batıl, Batıl bir söz, söz söylemiş oluruz. oluruz. Heulâ'i kavmün ettegadû min dûnihî âlihâ. İşte bu kavmimiz ne yaptılar? Allah'tan, Allah'tan başka, başka ilahlar, ilahlar edindiler. Levulâ yâtuûne aleyhim misultânîn beynin. Apaçık bir delil getirmeleri gerekmez mi? Apaçık bir delil. Bunlarla alakalı bir bilgi kırıntısı getirmeleri gerekmez miydi? Allah'a iftira edenden daha zalim kim var? Gıybet yapabilirsin. Yapma. İftira yapabilirsin. Yapma. İnsanlar hakkında konuşabilirsin. Konuşma. Bunlar olabilir. Ama şunu hiç yapma. Allah'a iftira etme. Allah hakkında bilgisizce konuşma. Çünkü Allah, Allah ne diyor ayette şeytan? Şu üç, üç şeyi emreder. emreder. Fakirliği emreder. Başka? Başka? Fakirlik. Fakirliği emreder. Fuhşiyatı emreder. Allah hakkında bilgisizce konuşmayı emreder. Bir kitap okumuş. O da yanım yamalan. Alleme-i Cihan. Çayacaklarında, pastanelerde, derneklerde, vakıflarda... vakıflarda Evlerde, maşallah, bir söz söylüyor, hüküm noktasında, Allah adına. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bir söz söyler, cehenneme bir adım kalır. Bir söz söyler, Allah'ı razı edecek, cennete bir adım kalır. Dedim ya, insanlar hakkında konuşabilirsin. Konuşma, yapma ama Allah hakkında, Allah bizleri muhafaza etsin, korusun. En, en zalim, zalim kimdir diyor Allah iftira benden başka. Evet. Gençlere baktığımızda neyi görüyoruz? Yiğit gençleri görüyoruz. Birisi daha var Kur'an-ı Kerim'de. Koşarak geliyor. Bakın ayette. Koşarak geliyor. Bakın. Koşa koşa geliyor uzak bir yerden. Yasin Süresi'nde anlatıyor onda. Bakın geliyor Habib bin Neccar. Koşarak geliyor kalbine. Ne diyor? Allah onlara bir peygamber göndermiş. Ondan sonra bir tane daha göndermiş. Bir tane daha göndermiş. Peygamberleri ardı ardına göndermiş, desteklemiş. bin Necar işi anlamış, işi uyanmış. Allah ona iman bahşetmiş. Diyor ki ey kavmim, size gönderilen sizden hiçbir ücret istemeyen bu insanlara tabi olun. Onlar doğruyu söylüyorlar." demiş ve kavmi tarafından taşlanarak şehit edilmiş. Ve Allah, Allah subhanehu teala o cesaret timsali, o yiğit, o delikanlı, o adam ricallerden rical olan Habib bin Necar'ın sözünü zikrediyor. Perde değişmiş, dünyadan ayrılmış, Rabbinin ikramına mazhar olmuş sözü şu, keşke kavmin bilseydi benim ikrama erdirilen kullardan olduğunu. Nasıl bir kalbe sahipsin sen ey Habib bin Necar? Nasıl Asıl yumuşak bir kalbin var. var. Kalbini Kalbi seni öldürmüş. Şehit etmiş. Taşlamış. taşlamış. Ama sen hala keşke kavmin bilseydi. İşte kardeşler, kardeşler bu salihlerin kalbidir. Bu, bu peygamberlerin kalbidir. Bu Allah'a Allah yakın olanların kalbidir. kalbidir. Müşriklere, Müşriklere, kafirlere karşı böyle bir Temenni var kalbinde. Yine de o zaman gelin terazinize koyun. Allah'a ve ahiret gününe inanan yanımızda saf tuttuğumuz, beraber namaz kıldığımız, Allah'a zikrettiğimiz kardeşimize karşı nasıl bir kalple davranmamız lazım? Allah bütün kendisine iman eden kullarını sever. Bu sevgi derece derecedir. Onun için kişi nasıl dikenli bir yerde giderken elbiselerine takılmasın diye sakınıyorsa kardeşlik hukukuna da bundan daha fazla dikkat etmesi gerekir. Mekke'den Medine'ye hicret. Değil mi? Hakeza baktığımız zaman Ashab-ı neyi görüyoruz? Allah'ın dinine firarı görüyoruz. Firar etmişler Allah'ın dinine. Bununla alakalı hatırlarsanız Meder-i firar mertebesini işlemiştir. Firar. Yani dünyada bile adam firar ediyor. Bir çay kaşığı ile kazıyor kazıyor kazıyor. Firar ediyor. Niye? Ümidi var. Ümidi var. Kurtulacağına dair. Yakini var. Yani bu adamdan daha çok ümit, bu adamdan daha çok yakin imar eden bir adam da olmalı değil mi? Mekke'den Medine-i Ecret'te de ne vardı? Firar vardı. Nereye firar vardı? Allah'ın dinine firar vardı. Bu gençler dini yaşayamayacakları endişesine kapıldıklarında ne yaptılar? Firar ettiler. Baktın bir meclis var. Allah'ın zikri yok. Günahlar da ara sıra konuşuluyor. Muhabbet oraya kayıyor. Firar et oradan. Ki Allah sana rahmetinden yaysın. işleri sana kolaylaştırsın. Eğer orada durursan Muhakkak ki o yağmurda sen de ıslanırsın. Ondan sonra da başına geleceklerden dolayı hiç kimseyi kınama, kendi nefsinden başka. Firat, uzlet, uzaklaşma, ashab bir Keft'te asıl anlatılan, asıl istenen. Allah her şeyi kolay kılar. Yeter ki kul o gençliğindeki azmin, Olsun. Yani burada gençler, gençler diyor Allah-u sıfırat Teala. Ispanı Müslümanın yaşlısı da gençtir. Niye? Allah'ın dinini ikame etmek için, Allah'ın adını yüceltmek için azmi, gencin azmi gibidir. Talebi, gencin talebi gibidir. Adımları, gencin adımları gibidir. O nedenle kim, genç bir, diri bir azimle, gayretle, iman ederek Rabbinden isterse Allah subhanehu ve teala her şeyi kolay kılar. Musa aleyhisselama kolay kıldığı gibi, İsa aleyhisselama kolay kıldığı gibi, havarilere kolay kıldığı gibi, Resulullah aleyhisselatu vesselama, Ebu Vekir radıyallahu anh'a, Ömer radıyallahu anh'a, Ali radıyallahu anh'a, Osman radıyallahu anh'a ve ahir tüm sahabelere kolay kıldığı gibi hepimize kolay kılar. Allah hepimize Kolaylıklar nasip eylesin.